Günaydın. Günün ilk haberi Ankara'dan geliyor. Ögeder isimli dernek tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi akademisyenlere zam yapılması. Ögeder bilim toplumunun oluşumu, eğitim insanların sayısının artması ve geleceğin nitelikli bireylerinin yetiştirmesiyle mümkün olabilir, diyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün işaret ettiği muassır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak en önemli hususlardan bir tanesidir. Ancak buna tezat olarak son 10 yılda ülkemizdeki akademisyen maaşları diğer meslek gruplarına göre çok daha az bir oranda artmıştır. Öğretim elemanlarının maaşlarının diğer kamu çalışanları karşısında 2002-2013 dönemlerinde ciddi düzeyde gerilediği resmi verilerle sabittir. Son 10 yılda öğretim elemanları dışında kalan Memur maaşlarında real olarak ortalama %50 civarında bir artış olmuşken akademik pozisyonların maaşlarındaki artış çok düşük düzeydedir. Daha kötüsü profesörlerin real maaşı %4 oranında gerilemiştir. Yani bir profesörün 2003 yılında real düzeyde 100 birim olan maaşı 2013 yılının Haziran ayına gelindiğinde 96'ya gerilemiştir. Oysa aynı dönemde diğer bazı memur pozisyonlarında reel olarak 1,5 hatta 2 kata varan artışlar olmuştur. Ayrıca akademisyenlerin aldığı maaştan yine kendi mesleği için harcama yapan ender meslek gruplarından biri olduğu gözden kaçmaktadır. Türkiye ile benzer sosyal ve ekonomik koşullara sahip ülkelerin akademisyenlerinin çok gerisinde maaş aldığı SETA 2013 raporu ile de belirlenmiştir. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli beyinlerin akademiye geri çekilmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde akademiye giren yetenekli ve donanımlı kişiler bir süre sonra bakanlıkların ve diğer kamu kuruşlarının açmış olduğu uzman ve uzman yardımcılığı gibi kadrolara başvurarak ya da özel sektöre geçerek akademiden uzaklaşmaktadırlar. Bunların önüne geçebilmek ve son 10 yılda diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan maaş artışı adaletsizliğini gidermek için akademisyenlerin hakkı olan geç kalınmış zam yapılmalı. SETA raporunda belirtildiği gibi akademiye giriş maaşı 4012 lira olarak belirlenmelidir. 2023 hedeflerine ancak bu şekilde emin adımlarla yürüyebiliriz diyor Ögeder ve yetkililerden gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ediyor. Sırada Çeşme'den bir imza kampanyası haberi var. Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi sokak kedileri için yapılan evlerle ilgili. Aytül Kayseri'li tarafından başlatılan imza kampanyasının net talebi sokak kedileri için merkezi yerlerdeki ve yol trafiğinden uzak, Uygun parklar için başka belediyelerin örneklerinde olduğu gibi kedi evlerinin yapılması. Aytül diyor ki turistik bir ilçe olan çeşmemizde mekan sahipleri haklı ya da haksız olarak kedilerin varlıklarından müşterileri rahatsız oluyor diye şikayetçiler. Artan yemekleri sokak hayvanları çevrelerinde barınmasın diye çöpe atmayı tercih ediyorlar. Bu doğrultuda en azından farklı noktalarda sayıca bol kedi evleri yapılmasının hayvanseverler kadar kedilerden şikayetçi olanlar için de çözüm olacağını inancım tam. Ayrıca belli yerlerde beslenen bu kediler de daha kolay yakalanıp kısırlaştırılarak üremeleri kontrol altına alınabileceği için kedi evleri de çok önemli. Ayrıca kediler doğuştan temiz varlıklar olduklarından bu kedi evleri köpeklerinki kadar çok bakımda istemeyecektir. Diğer birçok belediyenin bu uygulamaya çoktan geçtiğinden Ege'nin incesi Çeşme ilçesinde sınırları içerisinde de bu tip bir uygulamanın başlamasını yetkili mercilerden talep ediyorum. Kedi evlerinin yer ve adet tespiti için bölgesel sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yapılmasını gönülden dilerim. Gereken işlemlerin ivedilikle başlatılarak uygulamaya geçmesini arz ederim diyerek talebini hem de kampanyasının sonucunda ulaşılacak kazanımlardan bahsediyor kendisi. Sırada hayvanlarla ilgili bir başka kampanya haberi var. Bu kez Bakırköy Belediyesi. Emre Bozkurt tarafından başlatılan kampanyanın talebi Bakırköy ilçesindeki pet shoplarda canlı satışın yasaklanması ve dükkanlarda can dostlarımız için Ürünler satan mağazalar haline getirilmemesi. Emre diyor ki hayvanların akıl almaz derecede ilkel koşularda istiflenip satıldığı bu yerlere karşı Kadıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu örnek uygulamaya hayranlık duyan bireyler olarak uygulamanın Bakırköy Belediyesi'ne bağlı pet şoplarda da hayata geçirilmesini, pet şoplarda can satışının yasaklanmasını ve ülke geneline yayılmasını umuyoruz diyerek Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'e sesleniyor kendisi. Bu kez Çanakkale'ye yöneliyoruz. Sibel Pöge tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Çanakkale'nin Çan ilçesinde hayvan katliamının durdurulması. Belediye yönelik yazılan imza kampanyasının mektubunda Sibel durumu şöyle anlatıyor. Yaklaşık bir aydır o bölgede yaşayan hayvansever arkadaşlardan belediyeniz ve siz ile ilgili ihbarlar gelmekte. Belediyeniz bünyesinde görevli zabıta ve diğer memurların özellikle gece sokak hayvanlarına yönelik zehirleme faaliyeti yaptıkları bilgisi tarafımıza geldi. Emin olmak için yayınlanmadan bir süre araştırma ve gözlem yaptık. Yerel basında insana ve çevreye duyarlı bir belediyeci reklamı yaptığınızı görüyoruz. İnsan ve çevreye ait görmediğiniz o masum ve mazlum canlara yaptığınızı kabullenmiyoruz. Örtülü katliamlarınıza derhal son vermediğiniz takdirde inanamayacağınız sayıda hayvanseverin hakkınızda gerekli şikayeti yapacağı konusunda sizi uyarıyoruz diyerek seslenmiş Sibel Pöge. Ve şimdi de gelelim son haberimize. Kampanyanın muhatabı bu yılın belki de en çok kampanya muhatapları arasında olan Veysel Eroğlu. Bu kez kampanya Ayvalık Adaları için başlatılmış. Levent Kahraman diyor ki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı revizyonu iptal edilmeli. Levent şöyle devam etmiş. 1995 yılından beri Tabiat Parkı olan ve Türkiye'nin en güzel doğal koruma alanları arasında yer alan Ayvalık Adalar Tabiat Parkı'nın gelecek nesillere kalması gerekmektedir. Tabiat Parkı'nda korunması gereken 750 türde otsu bitki, endemik türler, ilkel tohumlar hala varlığını sürdürmektedir. Birinci derecede sit alanı olan park, yerel, botanik ve ekolojik özellikleriyle ülkemizin ender açık hava müzelerinden biridir. Ege kıyıları tatil beldelerinin birçoğunun betona yenik düşmeye başladığı günümüzde Ayvalık ve adaları el birliğiyle yaşatılması gereken doğal yaşam hakkında bilgi sahibi olduğumuz ender sayfiye yerlerimizden biridir. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın korunması gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miraslardan biri olacaktır diyerek talebini dile getirmiş. Bakalım 2013 yılının sonuna varmadan ne gibi kampanyalar başarıya ulaşacak? Hangi hayvanlar, dağlar, ovalar kurtulacak? Hangileri 2014'de kalacak? Hep beraber göreceğiz. Umudumuz değişimin mümkün olduğu bir Türkiye. Bu ve değişim yaratmak istediğiniz kampanyaları change.org adresinde bulabilirsiniz. Güzel günler dileriz. Esen kalın.